Dair o gün kavimleri olan Abdul Eşel'in önderleri idiler, ikisi de müşrikti, kavimlerinin eski dini üzerindeydiler, bunların geldiğini işittiklerinde Sa'd, Hüseyd'e şöyle dedi, onlara, bizim akılsızlarımızı saptırmak için yurdumuza gelen o iki kişiye git ve onları engelle, eğer Esad bin Zürare dayımın oğlu olmuş olmasaydı oraya ben giderdim, dedi, bunun üzerine Hüseyd bin Hudayr mızrağını eline alarak onların yanına geldi, Esad bin Zürare onu görünce Musab bin Umeyr, Ebu, kavminin önlerinde,